Buket Uzuner Kumralada Mavi Tuna Okuyan Sevar Bektaş Akıl, Aşk ve Can Bu üçü üçgendir. Her derde çare, her yaraya merhemdir. Mevlana Celalettin Rumi Salı Sabahı Bir salı sabahı uyandım. Bütün gazeteler hayatta en çok sevdiğim kadının bir cinayet işlediğini yazıyordu. Bunu hiç beklemiyordum. Beynimden vurulmuşa döndüm. İş dengelerim şiddetle sarsıldı. Oysa gerçeği biliyordum ama bana kimse tek bir şey sormamıştı. Onu mahkum etmişlerdi. Kapı çalındı. İki asker beni almaya gelmişti. İş savaş çıkmış, seferberlik ilan edilmişti. Bunu bekliyordum. Hiç şaşırmadım. Bunu uzun zamandır korku ve kuşkuyla hep bekliyordum. Hazırlandım ve o salı sabahı evden çıktım. Özgürlük. İnsanlar özgür olarak doğar ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar. Jean-Jacques Rousseau. Herkesin bir mucizesi vardır. Benimki de o. Her sabah uyandığında aynı şeyleri yapabilmek özgürlüktür dedim. Geniş, aydınlık bir gülümsemeyle girinerek. Kendi istediğin, kendi seçtiğin aynı şeyleri ama diye düzeltti. Özgürlük her sabah uyandığında İstediğin aynı şeyleri yapabilmektir. Haklı olduğuna inandığında hep yaptığı gibi kendisine hayran, biraz şımarık bir bakışla burnunu bükerek güldü. O gülünce içim şenlenir. Nerede ara vermişsem oradan yapışırım yaşama. Düşünsene Tuna, her gün istemediği işleri mecburen yapan milyarlarca insan var ve gündelik yaşam yalnızca bu nedenle bile korkunç, berbat ve çok, çok sıkıcı, dedi. Yine de insana en az sıkıcı gelen kurallar kendi koyduğu kurallardır. Kuralsız olsak özgür ve bağımsız, dedim içimi çekerek. Biz insanlar çelişki dolu tuhaf yaratıklarız. Baksana halimize. Kendi inşa ettiğimiz hapishanelerde yaşıyoruz. Adını ev, aile, akrabalar, töreler diyerek. Sonra bu duvarların arasında boğulup çıldırıyor. Ama yıkılmasın diye de uğruna hayatımızı siper ediyoruz. Ha ha ha. O hep böyledir. Dışarıdan bakınca kibirli, çok bilmiş, dik başlı, alaycı ve korkusuz görünen, halbuki yakın olmasına izin verdiklerince duyarlı, kırılgan ve ölümüne gururlu olduğu iyi bilinen biridir. Ama uzaktan ve veya yakından bakan herkes için resmin değişmez üç temel özelliği vardır. 1. Alımlı 2. kişilikle, 3. Çok çok kumral bir kadın Hem Allah aşkına Tuna düşünsene. Senin gibi gün erkenden başlamanın bereketine tiryaki bir adamla, sabah uykusunu en değerli mücevheri gibi herkesten gizleyen benim gibi bir kadın, aynı yatakta uyansaydı ne sabah keyfi kalırdı ne de özgürlük. Yine burnunu büktü, yine aynı gülüş. Bazılarına biraz ikala, kendini beğenmiş, gereğinden fazla özgüvenli görünen, belki de bu nedenle bazen zor, bazen başa çıkılamaz gelen bu kadın, aynı nedenlerle benim için benzersiz, çok özel birisi. Yine de aynı yatakta birlikte uyanışımızı çizdiği tabloya gülüşü bana pek komik gelmedi. Aksine acıklı renkler taşıyordu. İçimde bir sevinç telikoptu. Belli etmemeye özen göstererek konuyu değiştirdim. Halbuki şahir dayı özgürlüğün, zorunlulukların ayırdığına varmak olduğunu yıllarca bize öğretmeye çalıştı. Belki de ancak bunu öğrenince özgür olacağız dedim bıyık altından gülerek. Sakın alay ettiğin kişi şahir dayı olmasın. Biliyorsun buna katlanamam. Alay ettiğim kendimizdi ve o bunu bal gibi biliyordu. Şair Doğan Gökay çocukluğumuzdan beri bizi ciddiye almış, düşünsel eğitimimizin baş mimarı olduğu yaslanamaz, çok sevdiğim yaşantımın asıl parçalarından biriydi. Bütün tutkusal insanlar gibi o da sevdiği kişilerin kendisi için kutsal olduğunu vurgulamaktan zevk alıyordu ve bu şamatanın asıl nedeni buydu. Üstelik Şair Doğan Gökay onun öz dayısıydı. Kontenjandan yeğen olan bendim. Doğan dayım o vakitler hap kadar çocuk olan bizlere Carmax der ki diye başlayan aynı tanımı yapmış olsaydı ya anlamaktan korkar, dinlemez ya da marka düşkünleri gibi etikete takılır kalırdık. Oysa bizim düşünmemizi istiyordu Tuna. Doğru söylüyordu. Kendinizi tanımaya başladıkça özgürleşirsiniz diye arada bir ortaya çıkartıp sonra hemen kaldırdığı cümlenin aslında Satre'nin ünlü sözlerinden biri olduğunu ancak lise yıllarında fark etmiştim, dedim. Aniden yaşlanmış gibi başımı sallayarak. Kendi durumunu kavrama noktasına erişmek, özgür bir varlık olmaktır, diye düzeltti tiyatral bir sesle. Durdu. Yüzüme dikkatle baktı. Bir şey hatırlamış gibi. Eskiden koyu Hristiyan olan, ben tanıdığımda ateistiği seçmiş Kanadalı bir adam vardı. İncil'in yeni ayetinde... ''Gerçeği bulduğunda özgürleşeceksin'' dendiğini anlatmıştı bana, dedi. Birden bakışları daldı. Çabucak derin bir uykuya düşmüş gibi gevşedi ve uzaklara gitti. Bu karadalının kim olduğunu biraz da bozularak düşünmeye başlamıştım ki, aklım araya girdi. ''Annem Müslümandır ama anlamadığı hiçbir duayı amin demez.'' dedim. ''Efendim?'' diyerek şaşkın gözlerini yüzüme yapıştırdı. ''Bana geri dönmüştü ve ne kadar güzel kumral gözleri vardı.'' Annem diyorum, annem Kur'an'a Türkçe çevirilerinden çok sık okur. Hele olaydan sonra. Biliyorsun işte. Elinden Kur'an düşmez oldu kadıncağızın. Der demez o olayın ateşi düştü ortamızda bir yere. Ama atik davranıp yeni bir yangına sürüklenmemizi engelledim. İslam'a göre insanlar doğuştan hürdür der annem sık sık diye ekledim aceleyle. Sustuk ve düşündük. Galiba hepsi benzer şeyler söylüyor. Yine de bizi bu işlere ilk bulaştıran o. Doğru. Biraz öğretmen, biraz baba, biraz abey, ama en çok arkadaş. Doğan dayımın en düştüğü yanı kendi güvenişindeki iştenlik olmuştur. Gözgeze geldik. İkimizin de çok sevdiği birine sevdiğimiz gözlerle paylaştık. Tutkuyla sevdiği bir başkasının da ben olduğumu sanmamın şımarıklığıyla bütün sevgimi başkalarıma yüklemeyi denedim. Ama gözlerim bu elektrik yüküne dayanamadı. Doldu. Gözlerimi kaçırdım. Amerikalılar dedi güç durumlarda ilk yardıma koşan gönüller gibi abartılı tavırlarla Amerikalılar özgürlük para gibidir harcamadan önce kazanılmalı derler. Fakat bizim bu konuyla ilgimiz olmadığından atasözü ve deyimler sözcüklerimizin ö harfi özgürlük özürlüdür. Özgürlük üzerine atasözü üretmenin lüks olduğu bir kültürümüz var dedi. Damarıma basmakta da üstüne yoktur hemen oltaya yakalandım. Belki özgürlük üzerine atasözümüz yok ama bu uğurda derisini üzdüren Nesime, sonra da Doğulu, Şeyh ben azım var dedim. ''Aa evet, tabii ya unutmuşum'' dedi kötü bir oyuncu sesiyle. ''Bu özgürlük hazin şey yıldızların altında'' der düşüncelerinden ötürü özgürlüğü elinden alınıp hapse atılan büyük şairimiz. Alaycılığındaki keskin dişleri aslında en çok kendi batırdığını ayırt edemeyenler onu hiç anlamamış olanlardır ve o da bu gibileri gerçekten önemsemez.'' Fakat aynı aymazlık sevdiği birisinin dikkatsizliğine denk düşerse kalbi tuzla buz olur. Onun incinmesine, onun atıcık acı çekmesi bile benim kesinlikle en dayanıksız olduğum sahnedir. Engel olmak için her şeyi yaparım. Fikret'in fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şair tanımlamasında unutmamalı tabi. Belki de özgürlüğün bizim sözcüklerimizde H harfi altında aramak daha uygundur. Yapma Tuna diye isyan etti. Fikret'te de Nazım'da da doğal olarak hala bireysel özgürlüklerden söz eden ruha rastlayamayız. Sonuçta şiir dehası olsalar bile yazdıklarında kendi ülkelerinin koşulları etkilidir. Yani farklı ideolojik nedenle de olsa o ikisi kolektif kurtuluş ruhunun şairleridir bence. Onlar ne Fransız ihtilalinin ne de Amerikan iş savaşının çocuklarıydı. Baksana bize görmüyor musun? Biz de onların çocuklarıyız. Dayısından kopyalanmış mimik ve hareketlerle unutkun attı. Söylediklerini beğendi, bana baktı. Abartılı sesinin ve yüksek gerilimin ifadesinin bendeki yansımasını gördü. Yüzümde o çocukluğumuzdan kalan, onun her ukalalılığı ardında yanaklarımızı şişirip burnundan gelen hırıltılı seslerle patlattığımız gülüşün provasını fark edince o da hazırlandı. Tıpkı köşkün bahçesinde çocukluğumuz boyunca attığımız o abartılı kahkahalardan birini sevinçle paylaştık. Ama gülüşümüz çabuk sondu. Belki de özgürlükler konusunda şakalaşacak kuşak, Henüz biz olmadığımızdan, bizden sonrakileri biraz da kıskanarak sustuk. Kim bilir, belki de haklı olan sensindir Tuna. Özgürlük, belki de her sabah kendi istediğin şeyleri tekrarlayabilmektir. Hı? Belki, dedim, hüzünlü bir sesle. Peki, kim önce bulursa öbürünü haber versin, tamam Peki, dedim. Çocukken dedemin demin hey harfini yiyip tutan o hoş aksanı içinde en çok hürriyet değişine deliler gibi gülüşümüz geldi aklıma birden. Nasıl da alınır? Küserdi dedem. Hafifçe gülümsedim. O da gülümsedi. Onun gülüşü içimi şenlendirir. Ayrı şeyleri gülümseyerek birbirimize baktık. Dışarıda birileri ölüyor. Gerçekte iş savaş çoktan metropollere girdi. Metastasları büyük kentlerde günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Hans Magnus Anzenberger O sabah derkenden uyandı. Yanında yatan kadını uyandırmamaya özen göstererek yataktan kalktı. Gözünü aldı, sessizce odadan çıktı. Her sabah çok severek yaptığı aynı şeyleri yeniden yapmaya koyuldu. Ne kadar geç yatsa ve yorgun olsa da sabahın köründe uyanır, gün henüz halka açılmadan başlayan son provayı kaçırmazdı. Yaz-kış, iş tatil demeden sabahları erkenden uyanmaya şimdiye dek ne aklı ne de bedeni zorluk çıkarmıştı. Çocukluğunda bir aile alışkanlığı, ilk gençliğinde Ödevlerden kazanılacak ciddi miktarda bir zaman geliri, şimdi ise artık tamamen kendi özelliğiydi bu. Önce kapının önündeki sepeti içeri aldı. İki katlı küçük apartmanın kapıcısı yoktu. Bakkalın çırağı küçük bir baş şişle sabahın en erken servisini onların kapısına yapmayı kabul etmişti. Hasır sepetteki şişe sütü ve taze ekmeği aldı. Mutfağa geçti. Gazeteler henüz gelmemişti. Pastörize sütün kırmızı alüminyum kapağındaki üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Sonra çıtır çıtır tanzeline dayanamayıp ekmeğin dirseğini kopartıp yedi. Eğilip üzerinde kumran yazan kaseye süt koyarken neşeli martılarla bacaklarına dolanan koyu sarman bir kedi belirdi mutfakta. Genç adam küçük bir çocukla konuşur gibi muşak bir sesle haline hatırını sordu onun. Ama kedi çoktan bütün kafasıyla süt çanağına gömülmüştü bile. Ocağı yakıp içme suyu doldurduğu çaydanlığı ateşe, üç ölçek çay koyduğu demliği de çaydanlığın üstüne koydu. ''İşte Türk Semaveri, Kumral!'' diye kediye seslendi. Kedi ilgilenmedi. Otomatik bir hareketle mutfaktaki küçük radyolu teypte hazır bekleyen kasetin çal tuşuna bastı. Yumuşak bir caz melodisi mutfakta oradan da evin içine yayıldı. Telaşla müziğin sesini kıstı. Mutfağı açılan küçük balkonun kapısını açınca yaz sabahının ılık nefesi çarptı yüzüne. Çiçeklerle şımartılmış balkondaki küçük çay masasına iki kişilik kahvaltı hazırladı. Çayı demledi. Kapıdaki tıkırtıdan bakkalın çırağının gazeteleri getirdiğini anladı. Ama kapıyı açtığında ufaklık çoktan buharlaşmış gazeteler paspasın üzerinde duruyordu. Her gün iki gazete alırdı. Ama bu sabah neredeyse piyasada satılan bütün gazeteleri bırakmıştı. Küçük çırak kapıya. Hoppala niye böyle yaptı bu yaramaz? Musa'dan azar işleyecek şimdi diye söylenerek gazete domarını alıp içeri girdi. Gazeteleri alıp balkona çıktı. Tam şöyle bir göz atacakken Gökyüzünü yırtarak bir helikopter geçti çök üstünden. Canı sıkılarak başını kaldırdı ama helikopteri göremedi. Yeniden gazetelere uzandığında içeriden gelen cam kırılması sesiyle ekildi. Kedi biraz daha süt içmek umuduyla şişenin yanına tırmanınca şişe düşmüş paramparça olmuştu. Ama sakarsın be kumral diye canı sıkılarak bağırdı. Kedi korkup kaçmıştı. Mutfak dolabından süpürge ve faraşı çıkarttı. Yeri temizlemeye koyuldu. O sırada banyonun kapısı kapandı. Gördün mü yaptığını kumral? Kızcağızın izin günüydü. Bak uyutmadın işte. Kedi saklandığı yerden humurdanarak yanıt verdi. Hiç altta kalmazdı. Aynı anda açık balkon kapısından içeriye şiddetli bir gürültüyle yakınlarda uçan birden fazla uçağın gürültüsü doldu. Ne oluyoruz yahu? Hiç rahat yüzü yok mu bana bu sabah? diye söylendi genç adam. Üzerinde hala şort ve tişörtten oluşan pijaması ve ayaklarında ortopedik, ahşap terlikleri vardı. Mutfağı temizledikten sonra ince belli çay bardağına açık bir çay koydu. Balkona çıktı. Artık bir aksilik çıkmadan bir sabah çayı içebilsen bari diye geçirdi içinden. Gazeteleri arka sayfadan başlayarak okuma alışkanlığı vardı. Bunu bozmadı. Bursa sporlu egemen 125.000 mark ve 3 yıllık yüksek tahsil karşılığında Belçika'ya transfer oldu. Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Kolombiya milli takımının defans oyuncusu Escobar öldürüldü. ABD'ye 2-1 yenildikleri maçta kendi galesine gol atan Escobar'ın öldürülmesinde müşterek bahisçilerin ve uyuşturucu mafyasının parmağı olduğu sanılıyor. Ruanda'daki savaş bütün vahşetiyle sürüyor. 500 bin kişinin öldüğü tahmin edilmekte. Cezayir'deki iç savaş yabancıları da yok ediyor. 7 İtalyan denizcisi boğazları kesilerek öldürüldü. Şiddetli bir iş savaşın yaşandığı Yemen'de Güneyliler Birleşik Yemen'den ayrıldıklarını açıkladılar. İsrail uçakları Doğu Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde bulunan Hizbullah eğitim kampını vurdu. Taliban ve Barzani kuvvetleri arasındaki çatışmalar Halepçe'de devam ediyor. En az 600 kişinin öldüğü bildirildi. Azerbaycan, Rusya'nın çağrısı üzerine dün gece bütün cephelerinde ateşkes ilan etti. FBI, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir büro açtı. Almanya'nın Henaul kentinde bir cami saldırıyor orada. Hamburg'da bir Türk lokeline patlayıcı madde atıldı. Angola'da resmi ordu ile silahlı muhalefet hareketi Yunita arasında 15 yıldır süren iş savaş şiddetlendi. Kuntekintelerin ülkesi Liberya'da iş savaş sürüyor. Siyasi iktidarla kabileler çatışıyor. Sri Lanka'da 11 yıldır süren iş savaşta 30 binden fazla insan öldü. Kafkasya patlamaya hazır bir bomba. Gürcistan, Abhasa, Çeçenistan'dan her an... Yeni ölüm haberleri geliyor. Güneydoğu'da yapılan operasyonlarda 3.905 PKK'nın öldüğü açıklandı. Bölgede güvenlik önlemleri için harcanan para 400 trilyon TL. PKK militanları kaçırdıkları 6 öğretmeni öldürdü. Dünyanın en büyük temelküz kampı diye tanımlanan Saraybosna kuşatma altındaki birinci gününe yaklaşıyor. Birleşik Milletler kaynaklarına göre bu süre içinde 1.572'si çocuk toplam 10.068 kişi öldü. Allah kahretsin diye dişlerin arasından tükürü gibi söylendi. Dışarıda hep birileri ölüyor. Sonra yazılanlardan birinin altındaki küçük fotoğrafa baktı. Kot pantolon giymiş, lastik spor ayakkabılı bir kadın yerde yüzü koyun yatıyordu. Ölmeden önce üzerine kapanarak korumaya çalıştığı çocuğun küçük ayakkabıları kan gölü olduğu anlaşılan koyu bir sıvı içinde yüzüyordu. Allah kahretsin, Allah hepinizi kahretsin be diyeline de. Gazetelerin iş sayfaları büyük harflerle doluydu. İRA, ETA, FENLA, PKK, İPTAK, TİKKO, DHKPCSİ, Sipla, UNITA. Savaşın ülkeleri listesiyle uzayıp gidiyordu. Gazetelerdeki haberler midesini bulandırıyordu. Buz gibi olmuş çayından bir yudum aldı. Alır almaz ağzındaki tadın da dayanılmaz derecede iğrenç olduğu düşüncesiyle doldu. Kusacak gibi oldu. Tükürdü çayı balkona. kattı Boşalan yatak odasına dönüp giyindi. Uçuk mavi tişört ve mavi kot pantolonu giyinirken bütün mahalle yine şiddetli uçak yürültüsüyle sarsıldı. Ne oluyor Allah aşkına nedir bu şiddet ya? Şimdi annem ürkecek diye söylendi alt kata bakarak. Yatak odasından çıktığında bu kez banyo boşalmıştı. Hayret bu sabah duş yapmamış diye düşündü. Acele tıraş olmaya başladı. Tıraş olurken çalan telefonu duydu. Nasılsa açar diye istifini bozmadı. Bu sırada artan uçak gürültüleri onu çok rahatsız ediyor, sinirleri iyice geriliyordu. Tanrım dışarıda çok birileri ölüyor diye içini çekerken yanağını kesti. Küçücük kesikten fışkıran kana dehşet içinde baktı. İçi bulandı, başı döndü. Onu kan tutardı. Hemen gözlerini kaçırdı ve havluyu yanağına sımtıkı bastırdı. Uzun bir süre gözlerini aynadan kaçırarak bekledikten sonra yanağına el yordamıyla bir yara bandı yapıştırdı. Tıraş dosyonu sürdü. Saçını taradı, gözlüklerini temizledi. Artık temizlenmiş ve giyimli olarak balkona çıktığında kadın yoktu. Kahvaltıya el sürmemiş, yalnızca çayının yarısını içmişti. Masanın üzerine açık bıraktığı gazeteler bir daha gibi yığılmıştı. Dağınıklık canını sıktı. ''Meliç misin?'' diye seslendi. ''Hiç böyle habersiz gitmezdi, ne oldu acaba?'' diye kaygılandı. O sırada notu gördü. Sarı iskoç kağıda acele bir el yazısıyla yazılmıştı. ''Tuna, çok acıyla çıkmamı gerektiren bir telefon aldım. Kendine dikkat et ve umudunu yitirme. Gazetedeki haberi ciddiye alma. Tıraş sıkıntısındandır.'' ''Tuna, senin için yatak odasına antibiyotik, ağrı kesici ve yatıştırıcı haplar bırakıyorum. Kendine iyi bak. Hatırım için.'' Meriç. ''Hoppala, ne demek oluyor şimdi bu böyle?'' diye balkon masasının başına çöktü. ''Ne biçim not bu? Delirdi mi bu kız?'' Gökyüzü yeniden uçakları delirten gürültüsüyle delinmeye başladı. Başlayacağım şimdi hepsine be diye elini kaldırıp hesap sorancısına salladı göklere. Neden her şey üstüme geliyor bu sabah? Tanrım neden her şey aksi gidiyor? Boğulacağım şimdi. Kesin boğulacağım. Sonra hepsinin birinci sayfaları üst üste katlanarak bırakılmış gazetelere kaydı gözleri. Daha doğrusu güçlü bir mıknatıs gözlerini gazetelerin ilk sayfalarında tekrarlanan habere doğru çekiverdi. Önce birini okudu. Hiçbir şey anlamadı. Öylece kala kaldı. Uyuşmuş gibi ağır ağır öbürlerin ilk sayfalarına da baktı. Allak bullak oldu. Bedeninin sarsıldığını hissetti. Nefesi sıkandı. Sandalyenin arkalığına sımsıkı yaslandı. Derin derin soluk almaya başladı. Üst üste yutkunarak kendini yatıştırmaya çalıştı. Kocaman, renkli fotoğrafları birinci sayfalarına dolduran gazetelere yeniden baktı. Hepsinde onun fotoğrafları vardı. Sür manşet haberi bir daha kudu ve içinden bir yıldız kaydı. Yıllarca gizlenen ünlü cinayet. Cinayetin ünlüsü mü derken dondu kaldı. Sinemamızın ünlü çifti Süreyya Mercan ile Pervin Gökay'ın biricik kızları yıllar önce kaza süsü verilerek örtbas edilen cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Kumral güzeli ünlü genç kadın bir katil çıktı. Haberin yanındaki renkli fotoğrafta alımlı çok kumral bir kadın kendinden emin fakat hüzünlü bir bakışta gülümsüyordu. Bir elinde sigara vardı. Fotoğraf bir lokantada çekilmişti ve kadının yanında gözlüklü, kıvırcık siyah saçlı, bıyıksız, sakansız bir genç adam oturuyordu. Onun elleri boştu. ''Ama bu benim!'' diye bağırdı. Sesi kabuslardaki gibi fısıltı olarak duyuldu. ''Haksızlığın böylesi olmaz ki ama!'' diye yerinden fırladı. ''Ne çirkin bir fotoğrafını basmışlar onun. Hiç kendine benzemiyor ki. Hem nereden bulmuşlar bu fotoğrafı?'' O sırada kedi balkona çıktı. bacaklarını sürünerek mırıldanmaya başladı. Tuna bir kediye, bir masadaki gazetelere baktı. Sonra Meriç'in notuna ilişti gözleri yeniden. Kendi çok yorgun hissetti. İçi çekiliyor, bütün iş dengelerinin bozulduğunu hissediyordu. Sanki biraz sonra iç organlarının tümü patlayacak ve o paramparça olacaktı. Görüyor musun Kumral, onu mahkum etmişler. Onu katil ilan etmişler. Onu çok incittikten hiç düşünmemişler bile. Ne hak, ne hukuk. Yazmışlar ve basmışlar. O kadar. Kedi mırıldınarak oturdu ve sabah temizliğine başladı. Halbuki bana sormaları gerekirdi. Ben oradaydım ve... Be. Aniden gökyüzü alçaktan uçer uçer uçan savaş uçaklarıyla doldu. Gürültü dayanılır gibi değildi. Kedi gürültüyü şiddetle eden miyavlamalarla içeriye kaçtı. Bak bunları unutmuşum diyerek öfkeyle o da içeriye girdi. Ama her şeyden önce onu aramalıyım. Çıldırmıştır şimdi. Telefonun başına gidip parmak hafızasına iyice kaydolduğu anlaşılan bir numarayı tuşladı. Onu bulmalıyım. Onu mutlaka bulmalıyım. Tanrım ne çok incinmiştir şimdi. Karşısına bir telesekreter çıktı ama o her zamanki yabancı çiçekleri gibi özgürlük kokan sesiyle Günaydın veya iyi geceler. Eğer şimdi sabahsa uyuyorum. Öğleyse evde yokum. Geceyse çalışıyorum demektir. Siz yine de lütfedip mesajınızı bırakın. Teşekkürler. Hello, this is my message box. If you leave a message, I will call you back. Thank you. Demiyordu. Fonda, kızıl derili, püfücü Carlos'unaki aynı müziği de duyulmuyordu. Hayır, bunun yerine kaygılı bir sesle acele acile konuşuyordu. Sevgilim Abel, bunu tu yalnızca senin için bırakıyorum. Kötü şeyler oluyor. Gazeteleri gördüm. Bunu fazla rahatsız edici buluyorum. Şimdilik buradan gidiyorum. Cehennemi daha kaç kez yaşayacağız? Tek parça olarak kalmaya çalış. Mutlaka. Sen benim tek tanığımsın. Ah mebel, Hep güçlü olmak zorunda kalmamız ne orucu. Hoşçakal. Hoşçakal. Yeniden aynı numaraya tuşladı. Yine aynı telefon notu vardı karşısında. İşte kapının zili o sırada çaldı. Odur mutlaka. Odur. Mutlaka odur. Bana gelmiştir. Diye sevinçle kapıya koştu. Ama gelen o değildi. Kapıda iki asker vardı. Yakışıklı, tertemiz yüzlü üst hemen resmi bir gülümsemeyle sordu. ''Günaydın. Öğretmen Tuna Atacan arıyoruz.'' ''Buyurun, benim. Sizi almaya geldik.'' ''Anlayamadım. Haberiniz olmadı mı yoksa?'' Askerler şaşırmıştı. ''Ama o katil değil ki. Gazetelerin uydurması. Medya şiddeti bu.'' diye isyan etti Tuna. Askerler iyice şaşırarak birbirlerine baktılar. Yanlış anladınız hocam. Biz sizi asker almak için geldik. Ama, ama ben askerliğimi yaptım. İki asker işlerini çekerek yeniden bakıştılar. Başlarını sağladılar. Haberiniz olmadı herhalde. Gazetelerin bugünkü baskısına yetişmedi. Ama bütün resmi ve özel radyolar, televizyonlar sabah yayınlarını kestiler. Hatta dünyada ve ülkede yalnızca bu konuşuluyor şimdi. Nasıl yani? Herkes neyi konuşuyor şimdi? Hocam, seferberlik ilan edildi. Yedekleri askere alıyoruz. Seferberlik mi? Ne zaman? Nerede? Ellerini açarak sordu Tuna. Yani kime karşı savaşıyoruz? Düşman kim? Ee, şey, bu bir iş savaş hocam. İş savaş mı? Aman tanrım demek sonunda oldu. Askerler kuşkul ve şaşkın bakıştılar bu kez. Hemen çıkalım hocam, dedi üsteğmen toparlanarak. Küçük bir çanta alabilirsiniz yanınıza. Bunu bekliyordum, dedi Tuna. Dalgın dalgın bakarak bunu bekliyordum. Yıllardır kuşkuyla bekliyordum. Çünkü dışarıda birileri ölürken hiçbirimizin içi temiz kalamazdı. Arkasını döndü ve içindeki bütün lifler koptu. Kumralada Mabel Ol kızlar içinde bir perizat. Kaysi ile muhabbet etti bünyat. ile Leyla ve Mecnun.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 Çünkü güçlü bir çekim alanının etkisine girmiş, büyülenmiştim. Bütünüyle tuhaf olarak tanımlanacak bir zevkle bu albiniğe kapılmıştım. Tamamen kendi isteğimle ve tamamen ben oluşumla ilgili olarak. Onu ilk gördüğümde kendi kendine konuşuyordu. Biraz dikkat edince aslında çömeldiğin yerde benim göremediğim bir şeyle konuştuğunu anlamıştım. Ona bakmaktan kendimi alamıyor Merak etmeme karşın bir türlü yerdeki şeye gözlerimi çeviremiyordum. Tam anlamıyla büyülenmiştim. Hani anlatmak için sözcüklerin yetersiz kaldığı, ancak mecazlarla, metaforlarla ifade edilebilecek insanlardan doğa. Onu anlatmak için güzel, boylu poslu, sarışın, esmer, şahane gibi sözcükler kullanmak haksızlık olurdu. Onun için bu dünya dışından gelmiş kadar değişik, bir kuyruklu yıldız kadar etkileyici, İyi pişmiş kahve kadar tiryakilik yaratıcı, gezegene yalnız yollandığı için eşsiz, bir ipek böceği kadar dik başlı denildiğinde bir şeyler söylenmiş sayılırdancak Dingin ve içe bir güzellik doninkisi. Asıl önemlisi beni bir manyetik alanı çeken gibi, güçlü etkisi ve çok kumral olduğuydu. Onu ilk gördüğümde bunları böyle bilinçli şekilde düşünemeyecek kadar gençtim tabi ama hissedebilecek kadar da büyümüştüm. Yerde konuştuğu şeyi göremeden, başına dikilmiş, daha doğrusu büyülenmiş olarak onu seyrediyordum. Birden döndü ve beni gördü. Kocaman kahverengi gözleriyle ilk kez orada tanıştım. Ve gözlerin ne kadar önemli olduğunu orada öğrendim. Kumral kaşlarının altında çambılı renginde akan bir ırmaktı gözleri. Kıvamlı kahverenginin yeşile karıştığı ela renginin içine dikkatle bakınca yeşilin özünde taşıdığı sarı ve maviye de rastlamak olasıydı. Bazen yeşil, bazen mavi-sarı dalgaların kıvrılarak sürekli hareket ettiği kumral gözlere kilitlenip kaldım. Yaşantımda ne daha önce ne daha sonra bu kadar kumrala boyanarak doğmuş başka bir kız gördüm ben. Ve o andan sonra hiçbir kadının gözleri onunkinden daha derin ve güzel olmadı. Ayağa kalktı, beni süzdü, biraz düşündü. Ada dedi. Sesi yabancı çiçekleri gibi özgürlük kokuyordu. Zeytin ezmesi tadındaydı. Efendim diye sordum bön, bön bakarak. Ada dedi yeniden. Yüzünde yanıt bekleyen bir ifadeyle bana bakıyordu. Elim ayağıma dolaşmıştı. Ne demem gerektiğini bilmeden orada duruyordum öylece. Ada diyor başka bir şey söylemiyordu. Ya yani ne diyordu? Ada ha dedim vakit kazanmak için. Hiç aldırmadı. O muhteşem kumral ışıkları üzerime dikmiş sabırsızca bekliyordu. Tuhafta. Pektieşinde öyle bir kafa tutma. Öyle tasımlı bir albeni vardı ki, değil kaçıp saklanmak, aksine artık yanından hiç ayrılmamak tutkusunu damarlarıma yayıyordu. Bedeninin kasları koşmaya hazır taylar gibi gergin, ağzının bükülüşu hüzünlü bir gülümsemeden yeni dönmüş haklıkta, kaşları kahverengi soru işaretleriydi. Adanın bendeki ilk çağrışımlarını düşündüm. Uzak, serin, esrar rengiz. Elips şeklinde bir sözcüktü bu. Ada. Denizle ilgiliydi. Vapurla adaya giderdik. Adada faytona binerdik. Sonra ada şarkıları da vardı. Ama o içinde bulunduğum durumda ve anda adanın başka ne gibi anlamlar taşıyabileceğini çıkartamıyor, sıkıntıdan terliyordum. Ayrıca beklediğinin bir yanıt mı yoksa bir tepki mi olduğunu da kavrayamamıştım. Utancımdan dudaklarımı kemiriyor, gözlerimi kaçırıyor ve tabii üst üste yutkunuyordum. ''Aa da diye heceledi biraz öfkeyle. Tutulmuş kalmıştım. Artık orada yıllarca dikilip kalacağım. Hiç kımıldamayacağım diye korkmaya başlamıştım. Bu anı günlerdir bekledikten sonra böyle bir fiyaskoyla şansımı yitirmemi nasıl affedecektim? Benden umudunu kestiğini belli eden bir dudak büküşüyle arkasını döndü. Yerden aldı, o şeyi avucunun içine tutarak yürümeye başladı. Gidiyordu yani. Bir şey yapmalı, onu mutlaka durdurmalı ve aptal olmadığımı ona kanıtlamalıydım. Çabuca kendi sözcü kazinemi yokladım. Belleğimdeki bilinmez, uzak, gizemli ve albenli bütün sesleri taradım. ''Mabel!'' diye sevinçle bağırdım haniden. Doğrusu bu bir haykırıştan çok bir çığlıkta. Durdu ve yüzünde soru işaretleri asılı olarak bana döndü. ''Mabel mi?'' ''Oh işte, şaşırma sırası ondaydı şimdi. En azından aptal duruma düşmemiş, üstelik gidişine engel olabilmiştim.'' Benim de anlaşılması güç, gizemli bir sözcüğüm vardı işte. Mabel o sıralarda en sevdiğim cikletin markasıydı. Ama benim için özel olan cikletin ambalajındaki resimdi. Kahverengi bir dikdörtgenin üzerinde açık, hardal sarısı bir aynada beliren esrarengiz, biraz ürkütücü, güzel bir siyah kadın resmi vardı. Bu resmin tam altında, ince uzun bir dikdörtgen içinde iri, kırmızı harflerle şöyle yazardı. Mabel Balonlu Ciklet Başına, üzerinde beyaz kırık çizgi desenli kırmızı bir fuları, korsan başı bağlamış sütlü çikolata renkli kadının tek kulağındaki iri kırmızı bir halka küpe vardı. Baygın, alımlı çekik gözleriyle uzakta bir yere veya birine bakan Mabel'in şahane kırmızı dudaklarından dalgın, bembeyaz bir gülü akardı. Çıplak boynunda üç sıra inci kolye vardı. Fakat matbaada bir renk ayrımı hatası olarak bunlar açık kahverengi basılmıştı. Mabel, her aldığım cikletin üzerine ne duruşunu ne de gülüşünü değiştirdi. Bana kızdığına ya da bir şey üzüldüğünü hiç görmemiştim. Yaz, kış, sabah, akşam bana alınan bütün Mabel cikletlerin üstünde o hep gülümserdi. Neşeli, sağlıklı, güzel bir genç kadındı Mabel. Yine de dikkatle bakınca gözlerinin derininde sakladığı yüzünü görürdüm. Ve bu nedenle sık sık dikkatle bakmazdım gözlerine. Yüzün içindeki keyfi o zamanlar bile tanır, üstelik bundan hoşlanırdım. Ama dokunaklı olduğunu gizleyemezdim. Hafif vanilya kokusu kadar bol şekerli tadı ve öbür cikletlerden daha büyük oluşu. Ama en çok Mabel'in uzak, gizemle, biraz da beni ürküten imgesi. Sanırım beni en çok bunlara bağlıyordu Mabel cikletine. Daha okula başlamadan bana okumayı söktüren sözcük onun adıydı. Mabel. Bir de rengi. O yaşıdaki siyah insan görmemiştim. Benim büyüdüğüm kültürde... Kara derili insanlar bir dudağı yerde, öbürü gökte cinler olarak yamasanlarda ya da yağmurla birlikte camdan bakan simsiyah Arap kızları olarak tekerlemelerde anılırlardı. Gururla yineledim. Mabel, senin adım Mabel mi? diye hayretle sordu. Hiç de bile değil, benim adım Tuna diye bağırdım. Mabel demiştin de, dedi, dudak bukerek. Bakışlarında yine o baştan çıkarıcı kafa tutuş canlandı. Avucunun içindeki o şeyi okşamaya başladı. O zaman elindekinin beyaz, 7-8 santim çapında daireden bozma elips şeklinde ince bordo damarlara olan bir taş olduğunu gördüm. Zor yumurtlanmış küçük bir yumurtaya benziyordu. Demek bu kız bir taşla konuşuyordu. Ama sen daha da demiştin derken geç de olsa kavramıştım. Senin adın ada mı yani? O zaman gülümsedi. Kendinden hoşnut, kendinin farkında ve gururlu. Yeni yandan çok beğendiği besbelli adının yarattığı coşkudan bayganımsı gülümseyerek başını evet anlamında salladı. Ada, he, ne tuhaf adım var, hiç kimsede duymadım bunu. Ada yeniden o muhteşem gülüşünü sundu bana. Bakıp bakıp doyamayacağım bir güzellik, bir zarar gelmemesi için dokunmaya kıyamayacağım bir şaheserdi o gülüş. Ve bütün parlaklığına karşın sanki içinde gizli bir hüzün saklıyordu. Bu hüznün nasıl... Ve hangi ölçüde o gülümseyişin içine eklendiği bir bilmeceydi. Acaba bir gülüşü öbürlerinden ayırıp eşsiz kılan nedir? Belki de yalnızca gülüşün kendisidir. Öylece bakıştık bir süre. O gülümsüyor. Ben hayran hayran ona bakıyordum. Ben sana Mabel diyeceğim bundan sonra dedi. Mabel adı sana çok yakışıyor. Gözlerimdeki elindeki taşa sakladım. Taşı sol elinde tuttuğunun... Ve solak olduğunun henüz farkında değildim. Öğrendikten sonra bütün solaklara hep imrendim. Köşkün bahçesinde tanıştığımız o günden sonra ada beni daima Mabel diye yönledi. Bunu ikimizden başkası bilmez. Ada bana sadece ikimiz yalnızken Mabel diye seslenir. Mektuplara Mabel diye başlar. Ah sevgili güzel ada. Ah canımın içi. Kumral kız. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada mobella. Korkuyoruz, kuşkudayız. Eğer dünya hakkında azıcık bir şey anlamak istiyorsak, hınçtan ve nefretten arınmamız gerekir. Şan Her isteneni bir koyun uysallığıyla yerine getirmenin dayanılmaz bir çekim olmalı diye düşündü Tuna. Kapıdaki askerlerin ondan istediğini yapmak için yatak odasına gitti. Hafta sonları orman yürüyüşü yaptıklarında İçine termos, kitap, çikolata koyduğu küçük sırt çantasını dolaptan çıkardı. şort çamaşır, çorap koydu içine. Çok hızlı ve otomatik olarak hareket ediyordu. Şifoniyerin üzerinde duran ilaç kutularını o sırada gördü. Üzerlerinde, üzerlerinde doktor numunesidir satılmaz damgaları olan birkaç kutu antibiyotik, ağrı kesici, çok yönlü vitamin ve son zamanlarda sık sık kullandığı psikomatik düzenleyici haplar üst üste konmuş onu bekliyordu. Onları dağıttı sırt çantasına. Baş ucundaki etejerin çekmecesine açtı. Oradan şair Doğan Gökay'ın Kumralada adlı şiir kitabını çıkarttı. Kitabın kapağını okşadı bir süre. Özenle yerleştirdi çantasına. Sonra yeniden başta düğmesine basılmış robot gibi kaldığı yerden sürdürdü hazırlığını. Aynı etejer çekmecesindeki bir paket fıstıklı çikolatayı çantasına koydu. Cüzdanını çıkarttı. içindekileri kontrol etti. Biraz para, kimlik, bankamatik kartı, ehliyet ve telefon kartı. Uzun bir yolculuğa yetecek her şeyim var diye düşündü. Düşündüğü anda Meriç'in tuvalet aynasında kendi yüzünü gördü. Aynada, orta boylu, gösterişsiz, zayıf bir beden üzerinde duran, gözlüklü, kıvırcık siyah saçlı, mavi gözlü, genç adamın gözlerine sinmiş kuşkular onu birkaç yıl önce dehşet işinde okuduğu bir hanım anımsattı. Haftalık Bir Haber Dergisi'nin bir İstanbul şehir atları vapurunda sahneye koyduğu garip acıtıcı oyundu bu. Siyah gözlüklü ve pardüsülü iki adam yakalar kalkık, eller ceplerde, aniden yolcu gemisinin güvertesinde belirmiş ve yolculara çabuk yere yatın diye sert bir sesle emretmişlerdi. İstisnasız bütün yolcular hiç tepki vermeden bu emir uymuştu. Deney amacına ulaşmış bilinen gerçek bir kez de canlı laboratuvarda kanıtlanmıştı. Türkler soru sormaya korkarlar. Türkler haklarını aramayı bilmezler. Türkiye'de ya emir alınır ya da verilir. Türkler yukarılarda bir yerlerde şimdiki ve gelecek zamanda ceza vermek için bekleyen bir varlık ve veya bazı insanların korkusuyla titreyerek ezik ve boynu bükük yaşadılar. Peki Türkler hep böyle mi kalacaklar? Yalan mı? diye haykırmıştı Tuna. Aynı deneyin Osmanlı İmparatorluğu'nun Monerşik ortamında bu sonucu vermesi çok abes kaçmayabilirdi. Ama yüzyıl sonra demokrasiyle yönetilen Türkiye'li yolculardan bir tanesi bile pardesülü iki adımın kim olduğunu sormadan yine yere kapanınca kanıma dokunuyor ya. Kahroluyorum düşündükçe be. Üzüntüsünü kontrol etmek için dudaklarını kemirerek arkasını dönmüş ama daha büyük bir öfkeyle akmıştı sözcükler örselenmiş dudaklarından. Bal gibi Pavlov'un köpeklerde denediği şartlı refleks deneyi bu. Ve bunlar bizim insanlarımız. Biz de onlardan biriyiz aslında. Sinirden titri titriyordu. Ah Mabel demişti ada nihayet ağzını açıp. Daha yüz yıl bile olmadı ki. Öğreniyoruz işte. Canımız yana yana. içimiz dışımız kanaya kanaya özgürlüğü öğreneceğiz. Tıpkı sen ve ben gibi. Onu duymazdan gelmişti Tuna. Sormak cesaret ister. Sorabilmek bağımsız olmayı gerekli kılar. Ve işte bizde eksik olan bu cesaret. Göğsünü jiletlemeyi, ölüme koşarak gitmeyi ben cesaret saymıyorum. O ancak bir cinnet olmalı. Ben de ona diyorum ya. Ha benim iki gözüm, ha belciğim. Yalnız nasıl demeli bilmem ki. Bence seni asıl rahatsız eden nokta orada olsaydık bizim de aynı öbür insanlar gibi yere yatacağımız olasılığını düşünmen. Nasıl da gücüne gitmişti Tuna'nın. Hayır, adının tepkisine alışkındı. O teorik, tarihsel açıklamalar ve duygusal bağlantıları insanı çatlatacak bir serikanlılıkla kurar ve kendi kendine hayran bir tavırla çevresindekilere sunardı. O, tıpkı dayısı şair Doğan Gökay'a benziyordu ve ancak onları seven birisi için ikisi de bağımlılık yaratacak denli derinlikli, içten ve az bulunur entelektüellerdi. Fakat Tuna'nın gücüne giden bu kurdaki yere yat emrine katıksız uyuluş psikolojisiydi ve asıl önemlisi adı haklı olabilirdi. Bu olayı günlerce kafasında yaşamış, Acı çekmişti. ''Ama sorabilmeliyiz. Artık bizler sorabilmeliyiz.'' diye seslendi kendisine yüksek sesle. Şimdi yatak odasında. Aynadaki sureti canlanmış, Aslı ile arasındaki yabancılık duygusu kaybolmuştu. Kararlı bir hareketle sır çantasını aldı, sokak kapısına yöneldi. Kapıyı açtığında deminki iki asker hala oradaydı. Gerçeklerdi demek ki. ''Bir dakika.'' dedi sert ama kararlı bir sesle. ''Sizin gerçekten siz olduğunuza.'' Nasıl inanayım ben? Askerler şaşkın baka kaldılar. Yani belge, kanıt, kimlik istiyorum ben. Asker kılığına girmiş herhangi birileri, hatta terörist olabilirsiniz pekala. İlk toparlanan yine üstte oldu. Haklısınız hocam, dedi gülümseyerek. Hepimizin kuşkuda olduğumuz bu günlerde siz sormadan biz evrakları göstermeliydik. İşte, sefer görev emriniz. Buyurun. Eline uzatılan bilgisayar yazıcısından çıkmış kağıdı aldı Tuna. Aslında devlet radyo ve televizyonda sabaha karşı 0450'den beri özel seferberlik yayını yapılıyor. Özel radyo ve televizyonlar da tamamen konuyla ilgili bilgi veriyorlar. Tabii, yayınlarını sürdürebilenler. Yayınını sürdürebilenler mi? Evet, işte bu da benim kimliğim. Ben Üsteymen Birol Öneray. Bu da Er Demir. Kimlik kartında ciddi bakışlı bir vesikalık fotoğraf. Soğuk damga, Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ni simgeleyen kısaltmalar, logo ile bir de doğum tarihi vardı. ''Benden beş yaş küçüksünüz.'' dedi Tuna biraz şaşırarak. Gülümsedi üstü hemen bir ol. ''Artık gidebilir miyiz hocam?'' ''Kedi.'' dedi Tuna aniden hatırlayarak. ''Kediye yedek yemek hazırlamalıyım. Akşam beşte acıkır da.'' Acele mutfağa koştu. Erzak dolabından bir konserve kutusu kedi maması çıkarttı. Çıkan kokan jölelim ama kokusunu duyan kedi çoktan mutluğa koşmuştu. Sevinçle mırıldanarak günün sürprizi önüne saldırdı. ''Sahiden gidiyorum galiba Kumral'' diye fısıldadı Tuna. Kedi oralı olmadı. Tuna kedinin yanına çömeldi, saçlarını okşadı. Türkçe'de kedilerin saçı olmaz diye, kızacak hiçbir dil uzmanını aldırmadan, kedisini Kumran saçlarını okşadı. Yemek yerken ellenmeyi isteyemeyen kedilerin bu huyunu bile bile okşadı Kumralı. Demek sahiden gelip götürüyorlar insanın savaşa ha? Peki, sence bu biraz tuhaf değil mi yani? Kedi birden durdu. Yalanarak Tuna'ya baktı. Gözlerini kırpıştırdı ve onu dinler gibi bekledi. Görüyorsun ya kızım, yıllardır korkuyla beslediğim bu iş savaşta artık yüzleşmem gerekiyor. Anlıyorsun değil mi? Kedi yemeğini bırakıp oturdu. Belki de Kumral, gerekli bir savaştan kaçılamıyor kim bilir. Ne dersin ha? Ve benim de artık bunu öğrenmeye vaktim geldi galiba. Kedi her şeyi anlamış gibi gözlerini kırptı. Huzursuzca miyavladı. Kediler evdeki gerilimi hissederler. Son bir kez Kumral'ın su kapını kontrol ettikten sonra mutfağın kapısında durdu Kedi sarımsı bakışlarının sonunun gözlerini tam içine dikmişti. Hoşçakal Kumral. Aynen bir şey hatırladı. Solana koştu. Camlı dolapı açıp içinden küçük, beyaz, elipse benzer bir taşı çıkardı. Çantasına attı. Kapının önünde hala kendisini bekleyen askerlerin yanına gitti. Hazırım beyler, dedi. Kapıyı çekti. Dar merdivenleri üstelemen bir rol önde, erde bir arkada ilerlerken, onların arkasında kalan tuna kendini tutuklanmış gibi hissetti. Fakat iftiraya uğramış bir masum mu, yoksa gerçekten suçlu mu oldu? Kendisi içinde karma karışık bir denklemde. savaşlarda kimlerin masum, kimlerin suçlu olduğuna dair yeni bir iş tartışmaya başlamıştı ki bir Birol konuştu. Hakkınızda pek fazla bir şey bilmiyoruz. Ama ünlü Gökay ailesiyle bir akrabalığınız olduğunu. Hakkımda araştırma mı yaptırdınız yani? Diye sordu Tuna hulanarak. Herkesin kadar. Sizin lise öğretmeni, eşinizin doktor olduğunu, kısa dönem askerlik yaptığınızı. Hay Allah diyerek zınk diye durdu Tuna. O durunca askerler de durdu. Meriç, tabii ya. Nasıl da unuttum. Ona haber bırakmalıydım. Annem de merak edecek şimdi. Hay Allah! Biz doktor hanıma haber verdik hocam, dedi. Dostça bir sesle bir Birol. Ne zaman haber verdiniz Meriçe? Bu sabah. Siz banyodaymışsınız o sırada. Ama bana hiçbir şey söylemedi, diye sayıklar gibi geveledi Tuna. Erkekler savaşa giderken eşler eşlervaniler çok duygusu olurlar, dedi bir Birol. Bir sır verir gibi fısıldayarak. Yeniden merdivenlerden inmeye başladılar. Zaten iki katlı o küçücük binanın merdivenleri o salı sabaha göklerin iki kadar bitmez tükenmez geliyor rutunaya Mirce bu sabah hiç görmedim. Kaçar gibi çıkmış evden. Sonra o not. Sonra o tuhaf not. Sanki. Kadınlar bize benzemezler hocam dedi bir Birol. Sertçe ve bilinçli olarak durdu bu kez Tuna. Askerler de durdular. Dik dik Üsteymen'in yüzüne baktı. Dikkatle aradı ama ne alaycı ne de aşağılayıcı. Ne de dışlayıcı bir iz vardı bu yakışıklı genç yüzde. Onlar biz erkekler gibi standart tepkiler vermezler diye açıklama ihtiyacı duydu bir Birol. Her birinin ayrı tepkisi vardır. Tek dip davranan biz erkekler bununla başa çıkamayınca onları anlaşılmaz ve tahmin edilemez olmakla suçlarız hemen. Kadın dalgalı denize benzer komutanım diyerek sırıtlar demir. Sonra bu yaptığının haddini aştığını düşünerek daracık basamak ıkına sıkına hazır ola geçti. Komutanım! diye bağırdı. Sesi apartmanın aydınlık boşluğunda yankılandı. Kafası iyice karışan Tuna kuşkuyla üsteğmen bir ola baktı. Kaygan ve yoğun düşünce sarmalları büyük bir hızla kafasının içinden akıp gidiyordu. Meslekten asker bir erkeğin böyle modern, böyle evrensel düşünmesi olan mı? Dahası düşüncelerini böyle açıkça anlatması kurallara uygun mu? Eğer askerlik kurallara tamamen uymaksa bu isteğmen ne yapıyor şimdi? Bu durumda iki seçenek var. Birincisi bu üst temel henüz çarka tamamen girmemiş bir asker veya bu yaşadıklarım gerçek değil. Daha merdivenler bitip sahanlığa gelmeden bu ikinci olasılığa sevişle sarılmıştı bile. ''Tabii ya bu sabah olanların hiçbirisi gerçek değil. Gerçeğe de benzemiyor zaten. Bunların hepsi bir rüya. Düş görüyorum ben. Evet hepsi bir karabasan bunların. Birazdan uyanacağım ve bu karabasan bitecek. Beynimin kötü bir oyunu bu bana. Kendi beynimin bana oyunu.'' Aynı bir ışıkla gözleri kamaştı ama o kendini zorlayarak gözlerini açtı.